Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık. Merhabalar, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyasına hoş geldiniz. Bu akşam geçtiğimiz günlerde "Tekerleksiz Bisikletler" başlıklı yeni öykü kitabıyla. Ee, yeniden karşımıza çıkan Cem Akaş konuğumuz olacak. Kendisiyle telefon bağlantısı kurduk. Cem Bey merhabalar. Ee, Cem Bey orada mısınız? Buradayım merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Ee, Cem Bey genel olarak sizin kitaplarınıza, öykülerinize, romanlarınıza baktığımızda e, zannediyorum deneysel edebiyat e, klasmanı içerisinde değerlendirebiliriz. E, bu bağlamda e, gayet düz bir e, şekilde e, neyi denediğinizi sormak isterim ilk önce. E, valla deneysel edebiyat yapıyorum demezdim kendim için ama e, benim için böyle dendiğini biliyorum. E, ya da siz nasıl tanımlıyorsunuz? E, aslında yani her yazarın e, bir parça bir şeyler denediğini... Ve yazardan yazara bu deneme biçiminin ve ölçüsünün biraz değişmekle birlikte geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir şey yazmaya kalktığınızda eğer sizden önce yazılmış olan şeyleri göz önünde bulunduruyorsanız mecburen e, bir şeyleri denemekle yükümlü hissediyorsunuz kendiniz. Yani başka ne yapabilirim, yeni ne yapabilirim, söylenmemiş nasıl söyleyebilirim. Söylenmiş bir şey söyleyeceksen bunu değişik şekilde nasıl söyleyebilirim mi denerseniz eğer e, zaten biraz haliyle deneysel bir yazar haline geliyorsunuz. E, benim de yaptığım bundan çok daha fazla bir şey değil aslında benim gözümde. Yani e, sonuçta bir yazar olarak e, kendi kaleminizin hakkını vermek istiyorsanız, ve e, hani edebiyat dünyasına da ama genel anlamıyla edebiyat dünyasına biraz katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir işe giriyorsunuz. Hani sonuçta bu katkıyı yaparsınız yapmazsınız o ayrı ama e, gönül isterdi ki diyerek yola çıkıp e, hem söyleyeceğiniz şey hem de söyleyeceğiniz şeyin söyleniş biçimi hakkında bir şeyler arıyorsunuz. O arayış e, sizi deneysel yapıyor. Peki şimdi bu yaptığınız açıklama üzerinden ben kafamda şöyle bir sizin bir yanıyla da aslında son derece yenilikçi ve işte tırnak içerisinde deneysel eserler veren bir yazar olarak ama bir yanıyla da aslında gelenekle edebiyat geleneğiyle sürekli olarak hesaplaşmakta olduğunuzu anlıyorum. Ee, diyebiliriz evet. Ama bu gelenek tabii e, hani herkesin anlayacağı bir gelenek midir bilmiyorum. Bence her yazar kendi geleneğini kendisi bir yerden sonra seçer. E, dolayısıyla her yazarın kendi geleneği de biraz e, kendi coğrafyasına ve e, tarihine bağlı olmakla bir şekilde ondan bir parça bağımsız da olabilir. Cem Kaş kendisini nasıl bir e, geleneğin devamı, <gülüyor> parçası yahut e, önünde görüyor? Yani bunu tanımlamak da çok zor aslında. Ee, yani benim için kendimi tanımlamak çok zor böyle bir şey sorulduğunda. Ama ben yazar yazmaya başladığımda, e, ufak ufak bir şeyler denemeye başladığımda... ...beni etkileyen, çok okuduğum, çok sevdiğim ve işte ben böyle bir şey yazmak istiyorum dediğim adamlar vardı. E, bunların bir kısmı Latin Amerikalı yazarlardı. İşte e, Borges olsun, Kortazar olsun... Bir kısmı Amerikalı yazarlardı. İşte Bartelme gibi, Arzak Asımov gibi hatta bilim kurgu yazarlarından. Ama bir kısmı da Türktü. Oğuz Atay vardı aralarında örneğin. Ve bayıla bayıla Oğuz Atay okuduğum günleri çok iyi hatırlarım. Şimdi bu insanlar gibi yazıyorum, bu insanların devamıyım demek belki zordur ama benim yazmaya başlamamda çok büyük etkileri vardır. O yüzden ben biraz da kendimi onlarla birlikteymiş gibi hissederim yazarken. Peki e, eserlerinize baktığımızda e, birkaç öne çıkan ortak e, nokta görüyorum ben. E, bunlardan biri de cinsellik. E, yazınızın içerisinde, e, eserlerinizin içerisinde e, cinselliğin aldığı yer, yer açısından baktığımızda e, ne bunun şimdiye kadar kullanıldığı haliyle hani çok e, satarlarda... Ee, çok satar kitaplarda vesairelerde kullanıldığı haliyle bu cinsellik yerini buluyor. Ne de e, öte yandan bu bir tür e, bunalım kaynağı e, olarak yerini buluyor. Ama farklı bir e, şeyi var, yeri var. E, ne düşünürsünüz bu konuda? Ee, Çaresinde cinsellik koyayım ve bu cinsellikte şöyle bir cinsellik olsun dediğim mi pek hatırlamıyorum ee, yani o biraz kendiliğinden gelişen bir şey oluyor ve yani o, onu gerektiriyor son içerisinde onun üzerinde çok fazla da e, yorup biçimlendirmeden oluyor bir istisnası var bunun belki o da e, ilk romanım 7'de e, kasıtlı olarak bir, bir şey e, denem deniyordum orada cinsellik anlatımı konusunda e, çünkü benim o zamana kadar okuduğum e, özellikle Türk Edebiyatı'ndan okuduğum romanlarda ee, cinsellik çok metaforlarla anlatılan bir şeydi. Yani e, hiçbir zaman doğrudan e, Edim'in kendisinden bahsedilmez hep bir şeye benzetilerek anlatılırdı. Bu ben de işte e, 7'yi yazmaya oturduğumda 20 yaşlarındaydım. Bu bana çok e, hem komik gelirdi hem de artık bu saatte de böyle olmaz diye düşündürdü. E, ve orada biraz daha e, porno değil ama grafik bir anlatım denemenin ve yani bunun her şeyin adını koyarak anlatmanın ve bir film seyretme gibi bir betimleme düzeyi tutturarak bu cinselliği edebiyat içerisine sokmanın yollarını aradım. Ve bence zaten o zaman da yapılıyordu. Ama şimdi bugün aradan 20 yıl geçtikten sonra Türk edebiyatında bunun çok daha yaygın olduğunu görüyorum. Beni sevindiriyor. Peki yine eserlerinizdeki ortak noktalardan biri eksiklik üzerine yazınızı kuruyor olmanız ve genel olarak da anlattığınız atmosfer ve kurgu yapısı içerisinde belirgin bir belirgin bir şekilde belirsizlik öne çıkıyor. Bu edebiyatı hayatı düzene koymak ve Yeniden düzenleyerek e, insanları anlatmak değil de hayatın düzensizliğinin bir tür yansıması e, olduğunu düşünüyor olmanızdan mı kaynaklanıyor? İlginç bir nokta esasında. Şimdi e, yazma pratikleriyle ilgili e, bir yerden e, çıkmak istiyorum. Ben ilk bir şeyler yazmaya başladığımda yani kağıda kalemi koyduğumda e, gördüm ki de, sürekli bir şey... Anlatıyorum anlatıyorum fakat bir türlü gitmek istediğim yere ulaşamıyorum çünkü oraya gidene kadar anlatmam gerektiğini düşündüğüm çok fazla şey var ee, ve bu beni çok ketliyor. O zaman dedim ki şöyle bir şey deneyeyim yani e, kısa kısa bölümler halinde yazayım yazacağım şeyi e, bir hikaye üzerinde çalışıyordum e, ve araları sonra yazarım. Yani önce söylemek istediğim yerleri söyleyeyim sonra aralarını doldurdum çünkü oradan oraya nasıl geçileceğini biliyorum. Öyle yazdıktan sonra baktım ki aslında o araları yazmaya gerek yok. Yani e, o hikaye kendisini zaten sadece söylemek istediğim bölümlere yazarak yeterli bir şekilde kurmuş oldu zaten e, ve bu benim çok hoşuma gitti. E, ondan sonra yazdığım şeylerde de hep ne kadar çok anlatabilirim yerine ne kadar az anlatabilirim ve gene de anlatmış olurum bu e, peşinden gittim. E, Tekar eksik bisikletlerde bunun farklı farklı başka dönemeleri var. Ama genel e, yazım içerisinde, benim yazımın içerisinde e, hepsi için bu söylenebilir esasında. Özellikle de e, betimlemeden e, mümkün olduğunca kaçılmaya çalışmam benim gözümde bunun bir yansıması. E, ve cema Akaş'ı e, kendi e, yazılarından, öykülerinden, romanlarından haricen bir de e, çevirmen olarak da tanıyoruz. E, önemli e, birçok metni... Türkçeye kazandırdınız. E, kendi yazarlığınız ile e, çevirmenliğinizi e, nasıl bir ilişki içerisinde düşünüyorsunuz? E, çok katkısı olan bir şey bence. Yani benim e, gördüğüm kadarıyla çevirmenliğim benim yazarlığıma çok katkıda bulundu. Tersi de geçerli tabi. E, Bunlar birbirinden ayrılmayan e, bazı noktalarda değen şeyler. E, editörlük, çevirmenlik ve yazarlık benim için üçü de e, bir anlamda dil işçiliğinin, e, dili iyi kullanmanın, daha iyi nasıl kut söylenebileceğinin bir şeyin e, aranması yollarını oluşturdu. E, çeviride bunu başkası üzerinden yapıyorsunuz. E, yani elinizde bir metin var, bunu başka bir dilden Türkçe veya Türkçeden başka bir dile, İngilizce'ye aktarmanız gerekiyor. O dilin, e, karşılaştı iki dilin karşılaştırmalı olanakları sizi cezbediyor orada. E, çünkü biliyorsunuz işte sonuçta bir dil e, her dil kendi e, cilvelerini barındırıyor O cilveler her zaman taşınamıyor O yüzden o cilvenin teka ona tekabül edecek başka bir cilve yaratmak bulmak zorundasınız öteki hedef dilde O çok e, ilginç bir şey çok heyecan verici bir şey olabiliyor e, Etörlük için aynı şey geçerli Orada ama tek bir dilin e, genellikle sınırları içerisinde ee, yine başka bir yazarın yazdığı metni üzerinden çalışıyorsunuz ve e, onun aksadığı yerleri e, bulmaya ve düzeltmeye kafanızı yoruyorsunuz. E, bu bir egzersiz sonuçta ve o egzersizin sonuçlarını kendi e, yazınızda da görebiliyorsunuz, sonuçlarını alabiliyorsunuz. Peki e, Cem Akaş külliyatına baktığımızda e, bunların içerisinden e, e, şey yapan... Öne çıkan demeyeyim ama farklı bir alanda tek başına duran, en azından bildiğim kadarıyla tek başına duran Bumba Dağı'nın Arkasını Merak Ediyor <gülüyor> adlı çocuk kitabınız. Evet. Yani şimdiye kadar bunca deneysel ve farklı alanlarda metinler üretmiş bir yazar. Neden bir çocuk kitabı yazar? Tamamen domestik sebeplerden dolayı benim... <gülüyor> <gülüyor> bir oğlum var. Şimdi 5,5 yaşında. Ee, ben ona herhalde 1,5 yaşından beri e, masallar anlatıyorum. Hemen her gece. E, da o masallardan birisiydi esasında. Daha daraltılmış versiyon. Hatta o masal yani e, benim küçük de bir kardeşim var. 81 Ben de 13 yaş küçük. Ona da anlatmış olduğum e, bir masaldı. E, ben 16 yaşındayken. E, ve işte çocukların yani kardeşimin ve kendi çocuğumun Beğendiği bana tekrar tekrar Anlattırdığı bir masal oldu Ben de dedim ki bunu hani bari Şey yapayım yazıya döktüm belki başka çocukların Da hoşuna gider Tamamen ondan şey. Peki başka bu şekilde Halkın onayını almış <gülüyor> Şeylerde Masallarda ulaşacak mı maalesef, maalesef var Vakit bulursam eğer yazacağım bir gün Peki Sizin bir de bunların haricinde blog yazarlığınız da var. Yani blogunuzda çeşitli zamanlarda çeşitli yorumlar vesaireler şey yapıyorsunuz yayınlıyorsunuz. İnternet ortamını kendi yazınızın, kaleminizin içerisinde nasıl bir yerde konumlandırıyorsunuz? Ben internetle 1900 99'da tanıştım. Ee, Genelkurmay'da askerlik yapıyordum. Ve orada da e, internet sorumlusu e, ekibin içerisinde yer alıyordum. Yani internet sorumlusu derken e, işte internette Türkiye ile ve Türk ordusu ile ilgili çıkan haberlerin taranması ve üst komuta kademesine sunulması gibi bir iş yapıyorduk. E, ve yani Bütün gün sonuçta bu mesaiyle ile geçiyordu. E, ve orada bir Birebir internetle e, çok haşır neşir oldum ve e, ilk blog denememde işte e, o zaman gerçekleştirdim ve bir kitabımda doğrudan e, internet için yazdım. Sonradan basıldı gerçek kitap ama ilk versiyonu e, orada yayınlandı ve o zamandan beri de ben hep e, bunu yani interneti ve teknoloji ortamı kullanan yazı biçimini kendi yazımın parçası olarak gördüm. Çünkü bence orası çok hızlı evrilecek bir ortam. Zaten görüyoruz yani evriliyor şu anda da ama daha da hızlanacak bence. Başka teknolojileri de kapsayarak gelişecek. Ve yazar sayısı, okuyucu sayısı o anlamda çok artacak. Ve çok heyecanlı şeyler olacak diye bekliyorum. O yüzden onun parçası olmak gibi bir çabam hep var. Evet. Peki biliyorsunuz internet üzerinde üretilen pardon, e, metinler için e, ve orada geliştirilen bir takım e, edebi çalışmalar için e, gelen en büyük e, eleştirilerden biri e, oradaki e, dile olan özensizlik. Hı hı. E, i̇nternetin e, sadece Türkçe için değil elbette e, her dil iç, e, için geçerli. İnternetin dile böyle bir e, tırnak içine zararı dokunacağını düşünüyor musunuz peki? Bunu bir zarar olarak görmüyorum açıkçası. Ee, şimdi şöyle bir şey ayırmakta fayda var. Ee, bu dil insanların e, o internette ve diğer e, teknolojik medyada e, yazarken kullandıkları değil zaten kendi dilleri. Yani konuşurken de öyle konuşuyorlar. Yazarken de bunu ek bir süzgeçten geçirmeden e, yazılı metin olarak kullanıyorlar. Bu e, bir anlamda e, popülist bir, yani popüler ve popülist bir söylem gelişmesini sağlıyor. Bunun karşısında ne var? E, yerleşik yayıncılık sistemi var. Yerleşik yayıncılık sistemi ise böyle bir şeye izin vermemesiyle zaten kendisini tanınıyor. Yani orada editör var, yayınevi var, her gelen basılmıyor, basılan şeyler düzeltilerek basılıyor. Yani orada bir seçkincilik yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi ortaya çıkan ürünler açısından baktığımızda... E, Evet yayın evlerinden çıkan Editör elinden geçmiş metinler daha düzgün Daha rahat okunur daha doğru metinler Olabiliyor Ötekilerde daha az doğru metinler olarak Kalıyorlar ama e, Edebiyat olarak baktığımızda Yani bize vereceği edebi zevk olarak Baktığımızda e, Mutlaka birincisi ikincisinden daha iyidir Ben diyemem e, Teknik olarak birincisinin üstünlüğü vardır Yani e, elit söylemin Ama ikincisinde ee, özellikle kitlelere vereceği bir zevk açısından baktığımızda e, çok başa baş gittiğini görüyoruz. Örneğin e, işte Japonya'da da Güney Kore'de e, bir cep telefonu romanın salgını var. İnsanlar cep telefonlarıyla SMS atarak roman yazıyorlar ve gene cep telefonlarından okuyorlar. Ve bu kısıta rağmen milyonlarca e, indirilmiş, milyonlarca kişinin okuduğu romanlar var. Bunlar basıldığı zaman hiç düzeltilmeden gene e, ve kitapçı rastlarında satıldığında 100 binlik tirajlara ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla orada zaten öyle şeyler yazan kişilerin öyle şeyleri okuma talebi karşılanmış oluyor ve yüz binlerden milyonlardan bahsediyoruz. O yüzden onu küçümsemeye kimsenin gücü yetmez bence. Peki programın son 2-3 dakikasına girmişken şu yaratıcı yazarlık meselesini sormadan edemeyeceğim sizi bulmuşken. Evet. Siz bir dönem yaratıcı yazarlık dersi verdiniz ve ondan sonra da bunu bıraktınız ve hatta bu mesele üzerine de bir yazı kaleme aldınız. Doğru. Neden bu dersi vermeye başladınız ve sonra neden vazgeçtiniz? Ee... Aslında vazgeçmiş sayılmam, yani koşullar öyle gerektirdi, bundan sonra bir daha verir miyim bilmiyorum ama vermem diye de bir şeyim yok, e, kararım yok. Sadece şeyi, e, yani zaten biliyordum ama net olarak fark ettim, böyle bir e, dersin, kursun e, belirli faydaları var esasında ama bunlar sizi yaratıcı yazar yapacak olan faydalar değil. E, bunu kursa gelen herkesin e, baştan biliyor olmasına sonsuz fayda var bence. Ee, öğrettiği şeyler arasında e, yaratıcı okurluk olabilirse o çok faydalı ben, benim gördüğüm kadarıyla. Yani bir insanın okuduğu metne yaratıcı müdahalede bulunabilmesi, onun e, nasıl işlev kazandığını, e, parçalarının nasıl birbiriyle bütünleştiğini ayırt edebilmesi, analiz edebilmesi bir yaratıcılık, e, yaratıcı okurluk e, örneği ve o, daha sonra hı. yaratıcı yazarlığa dönüşü dönüşmez o ayrı ama o melekeyi kazanmak bence böyle bir kursun dersin verebileceği en önemli fayda. Ve ondan sonra vazgeçtiniz. Vazgeçtim ama biraz koşullar öyle gerektirdiği için vazgeçtim. Belki ileride gene veririm. Yani çünkü e, bu vazgeçişiniz Zin ardından e, yazdığınız yazınızda e, özellikle 70'ler 80'ler itibariyle evet, bu evet. E, ben dili edebiyatı hı hı, dediğiniz hı. bir eleştiri noktası vardı evet doğru ee, şöyle bir şey o ee, bu tür kurslarda yani benim gördüğüm okuduğum kadarıyla özellikle e, insanlara yani katılanlara e, en iyi bildikleri şeyi anlatmaları hep tavsiye ediliyor özellikle Amerika'da e, uzunca bir dönem geçerli olmuş bir paradigma bu e, ve onun ürünleri de haliyle birbirine çok benzer ürünler oluyor e, bir noktadan sonra çok benzer birbirine benzer deneyimleri olan insanların çok birbirine benzer dertler sıkıntılar üzerine yazdığı çok birbirine benzer tekniklerle kotaramış birbirinden çok ayrıştırılamaz metinler bütünlüğü ortaya çıkıyor bu metinler için yayınlanma mecraları ortaya çıkıyor bunlar için özel dergiler çıkıyor çünkü büyük bir endüstri bu burada Üretim, buradan geçip üretim yapan yazarların, yazar adaylarının akabileceği bir kanal, kanal lazım. Bunun için dergiler, kitaplar, derlemeler çıkıyor, yarışmalar düzenleniyor. Apayrı bir dünya haline geliyor. Ee, ama çok e, kendi ayakları üzerinde durabilen bir dünya olduğunu düşünmüyorum. Tabi bunların her zaman istisnai örnekleri oluyor. Yani bu kurslardan çıkmış ve çok büyük yazar olmuş e, çok önemli isimler var elbette. E, ama buradan çıkmamış. E, kendi başına okuyarak ve yazarak ve deneyerek yazar olmuştu bir sürü adam var. E, dediğim gibi e, bu kurslardan e, elde edilebilecek faydalar her zaman var. Ama bunlar e, iddia edildiği kadar büyük değil. E, o yüzden de baştan bu bilinirse sonuç daha az hayal kırıklığı olur diye düşünüyorum. Pekala. Ee, Cem Bey, programımızın süresini açtık bile. Ee, katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Efendim bu akşam Cem Akaş e, ile e, yakınlarda e, çıka geldiği Tekerleksiz Bisikletler adlı e, öykü kitabını aslında bir anlamda bahane ederek e, deneysel edebiyat ve e, Cem Akaş Külliyatı Üzerine bir sohbet yaptık. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.